312. konu Ensar'ın Beni Kaynukalılara karşı Hazreti Peygambere yardım etmeleri. Hazreti Peygamber Bedir'de Kureyşlileri hezimete uğrattıktan sonra Medine'deki Yahudileri Beni Kaynuka pazarında topladı ve onlara "Ey Yahudiler, Bedir gününde Kureyş'in başına gelenleri gördünüz. Geliniz sizin başınıza da gelmeden önce Müslüman olunuz." dedi. Yahudilerse Hazreti Peygambere şu cevabı verdiler: "Onlar Kureyşliler savaşmasını bilmiyorlardı." Bizimle savaşacak olursan bu hususta ne kadar maharetli olduğumuzu göreceksin, bunun üzerine Allah Teala Ali İmran suresinin 12 ve 13.